Jag chilling, Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Bugün bir sanatçı dostum, konuğum Aslı Çavuşoğlu. Bundan iki buçuk yıl önce de onu Zürih'te Manifesta'da, Manifesta'nın açılış döneminde bir kafede yakalayıp bir röportaj yapmıştım. Yine Hariçtan Sanat Programı'nda yayınlamıştık. Biraz önce fark ettik ki üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmiş manifestaya katılmasından ve onu benim radyoda ağırlamamdan bu yana. Ama Aslı hiç durmadı o zamandan bu zamana. Pek çok yerde farklı sergiler yaptı. Hep de izini sürdüğü, özellikle son yıllarda izini sürdüğü bir meseleyi daha da Derin bir şekilde inceledi ya da incelemesini derinleştirdi diyelim. Bu da renklerin tarihsel süreci, bunun siyasal açılımı hatta ekonomik konotasyonları üzerine, sanat tarihiyle ilişkisi ya da genel olarak insanlık tarihiyle olan ilişkisi üzerine odaklanarak çalışmalar ortaya koydu. Belki hatırlatmak adına İstanbul Bienalını örnek vermem doğru olabilir. Karin Christov-Bakariyev'in 2015 yılındaki İstanbul Bienalinde İstanbul Modern'de sergilenen sonra sayısız uluslararası müze koleksiyonuna giren MoMA'nın koleksiyonunda var galiba, değil mi Aslı? MoMA'da var, evet. British Museum'da var. Koleksiyona giren Red Red adlı Hı -hı. bir çalışması vardı. O zaman kırmızı, yani ilk izini sürdüğün renklerden biri kırmızıydı. Ee, sonrasında şimdi New Museum'daki sergine odaklanacağız bugün. Yine Amerika'ya, New York'a uzanacağız. New Museum'daki serginde ise başka bir rengin tarihine bakıyorsun, onun izini sürüyorsun. Kendi sanat pratiğini de gerçekten pratik olarak da teknik olarak da yeni şeyleri deneyerek aslında dönüştürüyorsun, geliştiriyorsun. Hı -hı. Böyle bir evrimini görüyoruz senin de her seferinde. Bu sefer fresk tekniğini denedim, bir fresko ortaya koydun New Museum'da. Buna e, odaklanacağız. Aslı Çavuşoğlu'nun kısaca kim olduğunu tanıtmam gerekirse 1982 İstanbul doğumlu e, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Dediğim gibi pek çok e, koleksiyonda çalışması bulunuyor. İstanbul Bienniali'nden yakın dönemde krank Sanat Galerisi'ndeki sergisinden yine Karolin Christov'un direktörlüğünü üstlendiği Torino'daki Castello di Rivoli'deki kolori yani renk, renkler başlıklı sergide Fahri ile birlikte Türkiye'yi temsil eden diyeyim, Türkiye'den çıkmış iki kadın sanatçı olarak sergide yer alıyordunuz. Bence o da çok e, gurur verecekti. Fahri vericiydi. Sağzeyit mi vardı? Sergide evet, hatırlamıyorum. Evet. evet, evet. evet <gülüyor> ve de o sergide 20. yüzyılın böyle bir sosyopolitik yapısını şekillendirdiği renk, renk hmm. teorileri, renk hmm. algıları üzerine o İşte senin de araştırma konun en azından son dönemde özellikle odaklandığın konulardan biri de bu e, mavi nasıl aklına düştü? Oradan başlayalım isterim. Mavi aslında kırmızı projesinden çok daha önce yani gerçekleştirmek istediğim, üzerine çalışmak istediğim bir renkti. Aslında renk deyince hani işte şey, e, koloru sergisinin de ana hissiyatı ya da daha tarihsel bölümü. Ee, işte Teozofistlerin ya da Göten'in renk teorileri ya da işte e, Teozofistlerin işte ilk böyle hani okültist işte felsefe gruplarının mı hmm. diyeyim e, işte tam modernizm öncesinde e, e, yaptıkları renk çalışmaları odaklı bir şeydi aslında. E, ne derler? Hani şey gibi yani benim renkle ilgilenmem başka bir sebepten aslında gidiyor yani renk e, tabii ki bir sanatçı için yani çok hani sembol, işte çok ana malzeme falan filan olabilecekken hani aslında e, renk üzerinden başka işte politik bir e, duruma gönderme yapabilir miyim? Yani Hı -hı. rengin kendisini direkt bir e, analoji kurmak için bir araç olarak kullanabilir miyim? Aslında daha hani e, ilgilendiğim şey bu olmuştu. O yüzden aslında mavi de işte kırmızıdan çok daha önce kafamda olan bir şeydi. Mavi özellikle de lapis lazuli E, dünyada işte üretilen ya da dünyada var yani bilinen ilk e, organik yani doğal organik değil de e, ilk doğal mavi'nin Hı -hı. elde edildiği bir taş ve bu taşın işte en e, değerli madenleri de Afganistan'da bulunuyor e, ve işte mavi'nin işte ne derler dünyadaki en popüler renk olması ve işte e, şu anda yani yani tarih boyunca mavi işte kimi Avrupa kabilelerince işte hiç sevilmemiş ya da öne çıkarılmamış ya da eski Yunanlılarda hani hala acaba mavi var mıydı, yok muydu gibi tartışmalar da var mesela. Çok önemli bir mesele. Mesela ben bunu böyle tarih eğitimi sırasında öğrendiğimde hakikaten çok şaşırmıştım. Biz Türk Çinlilerini böyle hep ağırlıklı olarak mavi renkli olarak biliriz. Hep öyle aklımıza kazınır Mavi, turkuaz falan hani böyle o renklerle özdeşleştiririz. Oysa ki Türk Çinliliğine... Mavinin girmesi çok sonra ve Çin işte Afganistan Çin üzerinden geliyor öyle bir dönemden sonra geliyor. Ondan önce kullanılan renkler daha böyle kırmızı vesaire burada doğal taşlarla bulabilecekleri renklermiş. Hı hı. Bu bilgi çok şaşırtıcı şey gibi hani domatesin de 17. yüzyıla hı. kadar Osmanlı mutfağında hiç olmaması. Bugün hani mutfağımızı böyle domatessiz düşünemememiz falan gibi hı hı. Hani enteresan şeyler. Ee, hemen gelelim zaten taşın yeri yani olarak Türkçeleştirebileceğim The Place of Stone adlı sergine girişgah yapmış oldum böylece <gülüyor> orada izini sürdüğüm meseleye. New Museum'da bu sergi hala devam ediyor. 18 Eylül'de başladı. 13 Ocak'a kadar yolun New York'a düşenlerin gezebileceği bir sergi. New Museum'ın e, küratöryel ekibinden Natalie Bell ile birlikte çalıştığın küratörlüğünü üstlendi. <gülüyor> Senin de Amerika'daki ilk solo sergin hele New Museum gibi prestijli bir kurumda olması, sahanın da bir işbirliği olduğu onlarla. Hı -hı. Böyle bir vesile olması, kapsamda bir katalog yayınlanmış olması. Onu da ayrıca soracağım. E, gurur verecek zaten Türkiye Sanatı adına. Burada The Place of Stone ne demek? Taşın yeri adını nereden buldun? Sergi, bu işte Lapis Lazuli'nin kökenini, işte onun ekonomik ilişkisini diye de daha önce vurguladım. Onun ticaret rotalarındaki tarihine vesaire de değiniyor. Ama ortaya çıkan yapıtsa böyle oldukça heybetli ...bütün bunlardan bağımsız olarak da ele alabilecek... ...bambaşka bir enstelasyon aslında. Hı hı. E, ya işte... E, ...taşın yeri yani... Işte ...sergeye ismini veren... E, ...aslında Afganistan'da... E, ...en yani günümüzde de hala kullanılmakta olan... ...Lapis Lazuli Madeni'nin... E, ...ismi Farsça'dan geliyor... ...Sari Sang... ...ve e, taşın yeri demek... ...taşın hı hı. Çıktığı, çıktığı yer gibi bir anlamı var... ...o yüzden aslında... E, Yani demin hani biraz böyle açıklamaya çalışmayın şu anda işte çok popüler renk olan mavi hı hı. ve işte aslında şu Andalı pista zuriye baktığımızda da hani bütün bu Afganistan'da çıkan madenlerin e, Taliban kontrolünde olduğunu görüyoruz ve buna pista zuri de dahil ve hı hı. bundan iki yıl önce yapılmış bir işte bir e, kargitmayan e, bir NGO'nun yaptığı hı hı. bir araştırmada e, şey e, Yani problemli mineraller diye bir işte rapor yayınlandı ve bunun içinde Lapis Lazuli de var örneğin. Ve Taliban'ın e, 2016'da yaptığı kar sadece Lapis Lazuli'den tam olarak rakamını yani Hı -hı. hatırlamıyorum ama 5 5 milyon dolar sadece Lapis Lazuli'den elde edilen kar olarak hani tespit edilebilen e, kayıtlara geçmiş. Dolayısıyla aslında hani Lapis Lazuli şu anda... Pistazili aldığınızda Taliban'a yardım ettiğiniz düşüncesi de çok ilginç ve hani bu mavi rengin bu kadar tarihsel e, önemi olan hani dünyada Afganistan'dan çıkıp hani işte Afrika'ya, Çine, Avrupa'ya Rönesans öncesi Avrupa'ya uzanan böyle bir rengin hani şu anda nasıl bir şeyde ticari ağ içinde olduğuna bakmak aslında çok böyle ilgimi çeken bir şeydi. Sen nasıl elde ettin? Çünkü bu malzemeyi, bu bunu kullanıyorsun sen de birebir yapıtında değil mi? Orada böyle daha önce de konuştuğumuz, daha önce bahsettiğin için özellikle hani vurgulamanı isterim radyo dinleyicilerine de. Dolayısıyla senin için de böyle bir çelişkili, sorgulamalı, kendi kendinde sorguladığın bir yan olmuştur. Çünkü sen de bu malzemeyi Tabii. kullanıyorsun günün sonunda. Yani örneğin öncelikle yani Gerçek lapis lozulü almaktan beni caydıran e, ilk sebep fiyatı. Çünkü <gülüyor> e, yani 10 gramı yaklaşık e, 300 euro <gülüyor> e, bedelinde ve Almanya'da hani bir pigment üreticisinden alınıyor falan. E, dolayısıyla yani bütün Aslında bir eseri... Aslında mücevher gibi bir şeyden bahsediyoruz adeta değil mi? Evet. O yani, nadidelikte. Hani bir kilo gibi bir şey çok daha fazla yani inanılmaz bir şeye gelecekti. Bir de ayrıca dediğin gibi yani bu hani ya yani benim vurgulamak istediğim şeyle çok ters düşeceği için de e, sentetik lapis lazuli. Yani daha laboratuvarda üretilmiş bir mavi lapis lazuli mavisi kullanmaya karar verdik. E, çok sembolik bir küçücük bir parça aldık. E, gerçek yani lapis lazuli 10 gramlık bir şey. Onda da yalnızca e, fresk üzerinde e, lapis taşını ya da kayasını belirttiğimiz... Alanları onunla boyadık. Aa taşınta kendisini betimlediği yerlerde Aynen. onu görüyoruz. Aynen. Tamam. Peki eser nedir? Hadi ona geçelim mi? Eser. Yepyeni o... bir tekniklerin, senin için de aslında bir şeydi, bir bir macera, bir deneyim, belki böyle başa çıkılması gereken bir bir meseleydi. Çünkü ölçüler de büyüktü. Yani bir hı hı. ebat meselesi de, ebat ya da ölçek meselesi de vardı hani New York'a da çok gidip geldiğini bunun böyle bir residency kapsamında da araştırmanı yürüttüğünü biliyorum. Ama üretimi ağırlıklı olarak İstanbul'da hmm. yaptın ve de çok büyük ölçekli bir eser ortaya çıktı. Aslında hmm. Tek yekpare diyebileceğim bir yapıt var ortada. Hmm. Biraz bahsetmek ister misin? Tabii. Ee, yani şöyle bir şey düşündüm. Ee, ya Aslında proje tabii ilk çıktığından itibaren o kadar çok değişti ki. Ee, hani mekan içinde fresko uygulamam için hani gereken süre çok çok kısıtlı olduğu için yani daha doğrusu çok uzun olması gerektiği için ama sergi aralarında en fazla bir hafta on gün gibi evet. aralıklar olduğu için hani mekanın duvarları üzerine uygulanması zaten bir iptal oldu. Ondan hı hı. sonra işte üretim için işte nasıl malzemelere olsa ne kadar hani bunun kadar büyük bir şey e, yapabilir miyiz? Hani şöyle bir şey aslında fresko olmasına karar vermem belki ondan bahsetmek daha iyi olur. Lapis Lazuli'nin dünyada bütün dolaştığı ağları fresk üzerinden takip edebiliyorsunuz. Çünkü hı hı. öbür türlü taş hali oradan oraya e, gitmiş, e, şey yapmış olabilir ama en hani, güvenilir e, mevzusu hani şey freskolara bakmak. Hı hı. Aslında ilk kullanım alanı da, e, Lapis Lazuli'nin fresk olarak kullanıldığı yerde Taliban'ın imha ettiği e, Bamiyan Budaları. Ha. Evet. Ee, i̇şte ondan sonra hani daha farklı işte şey, Çin'de bir mağarada işte fresko şeyinde boya olarak kullanılıyor falan filan bir sürü böyle farklı yerlerde ya da işte Cotto meşhur Scrovegni e, Chapel'ında e, İtalya'daki Chapel'ında görebilirsiniz. İşte neyse hani daha yani Lapis Dazzurri'nin hakikaten nereden gittiği, nereye gittiğinin en güvenilir kaynağı freskti. O yüzden aslında ben de fresk yapmak istedim. Hı hı. Ee, ve işte 13,5 metre, 2,5 metrelik bayağı 22 tane ayrı panelden Ooh. oluşan e, ve bu panel işte taşınabiliyor. Çünkü İstanbul'da yapıldığı üretimi yani taşınabilmesi gerekiyordu falan. İşte ancak bir araya geldiklerinde hani bütün bir resmi görebildiğin bir işte etkisi olacak bir şeydi, bir iş. Ee, yani bu boyutlara karar vermekte aslında şöyle... E, e, Birincisi hani anlatmak istediğim hikaye için aslında ya da hani ne derler kullandığım bir sürü alegorik hı hı. E, ya da tarihsel referansı hani doğru şekilde verebileceğim aslında ölçü buydu. Hani, hı hı. E, çünkü bir sürü imajı işte daha küçültmek daha büyütmek hani sanki onları çok göstermeyecekti ya da hani çok kaybedecekti. Daha mekanı doldurmak ya da büyük olsun diye büyük Öyle yapmadın şey. ama sonuçta işte o... E, Hem tarihsel izler sürüyoruz değil mi bu evet. freskonun farklı bölümlerini takip ederken? Farklı kullanım dönemlerini, biçimlerini, üsluplarını da görüyoruz. Evet. Ya da neler görüyoruz ben sana sorayım. Evet. O yüzden yani bu takip ettiğimiz böyle kendi kendimize de bazı şeyleri hatırlayıp fark edebileceğimiz, bize aşina gelen sanat tarihi kitaplarından bileceğimiz bir takım semboller, figürler... Evet desenler vesaire var içlerinde hı. ya da hiç bilmediğimiz işte bu vesileyle belki merak edip araştıracağımız şeyler de var. Nasıl bir hikaye izliyoruz? Görsel olarak soruyorum bu kez. Aslında yani eser <gülüyor> yani orta bölümünde başlıyor ve işte Afganistan'da bu madenlerin çıkarıldığı, bu Lapis Lazuli'nin çıkarıldığı dağların yani alegorik temsillerinden hı hı. başlıyor ve aslında hani Lapis Lazuli'nin ve Mavi'nin nasıl diğer mavilere doğru evrildiğine sağ ve sol kanatta işte e, tanık olabiliyoruz. Açılıyor o zaman değil mi? Merkezde evet. başlıyor ve sağa sola doğru aslında açılarak ilerliyor. Evet. Ve işte hani bir süre sonra lapis sonrası kullanılan indigo'ya e, geçiliyor. E, ondan sonra e, Çin'de kullanılan han mavisi ve e, Mısır mavisi, Mısır'da kullanılan Ee, ve turkuaz gibi bazı renkler aralarda işte karşılaşıyoruz onlarla daha sonra da sentetik mavilere geçiliyor ve işte, işte facebook mavisi twitter mavisi, auto mavisi <gülüyor> hani bunları böyle karıştırıp e, hani daha böyle bayraklaştığımız ya da daha böyle mavinin işte şey olduğu bir e, logo olduğu ya da işte o tonun logo haline dönmesiyle ilgili işte farklı temsillerle karşılaşıyoruz aslında sağ ve solda tabi eee bir tarafında da e, resmin hani daha talibanın hani şu bugünün işte e, Afganistan'ı ile ilgili de bazı göndermelerin bulunduğu tasvirler var e, ama ne derler hani şey gibi ya tabii ki de bunların hepsini ben böyle nereye gönderme yaptığını falan biliyorum ama ama bağırmıyor değil mi ama yani bunları illa evet. orada görmek bunları düşünmek durumunda değiliz diyeceğim taraftan evet Yani aslında birazcık hani boyutunda karar vermemdeki diğer bir ölçüt de bir fotoğraf karesine sığmasın hemen kolay kolaysa olmasın. <gülüyor> Instagramable diyorlar ya bugünlerde yani o Instagram'la evet. bir seferde tüketilmesin. Evet. Bir tık hep bir parça eksik kalsın hissi yani bilmiyorum hani tam her bütün eser yani tam bir kare kafatoraf karesine girmesin urgu arzı Peki aslında. nasıl bir üretim süreciydi? Seni zorladı mı bu, bu ölçekte çalışmak? Mesela genelde konuştuğumuz bir şeydi. Türkiye'den sanatçılar çok büyük ölçekli yapıtlar üretmiyorlar vesaire diye. Bunu tabii ki içinde böyle maddi ya da mekansal imkansızlıklar da girebiliyor. Hı -hı. Hani bizim de böyle başka ne bileyim bir Batı ülkelerindeki gibi devasa devletin stüdyolar verdiği sanatçılara falan olanaklarımız olsa o kadar prodüksiyon bütçelerimiz olsa belki Türkiye'den de daha çok sanatçı daha büyük ölçekli enstelasyonlar vesaire üretebilir. Hmm. Dolayısıyla hani biraz imkanlarla da ilişkili görüyorum ben bunu ama senin de bu kadar büyük ölçekli bir şey ortaya koyduğunu somut olarak sadece yani yapıtın hmm. ölçüleri anlamında söylüyorum. İlk defa ben de şahitlik ediyorum. Seni zorladı mı neler hissettin? Yapıt karşısında. Yani şöyle bir şeydi aslında. Hani o Mavi'nin yani Mavi kendi hikayesi anlatabilsin diye Mavi'nin içinde de bulunabildiği aslında. Hı -hı. Hani verilmiş bir işte bir diğer sebepte boyut konusunda verilmiş karardı. Ee, ya bilmiyorum aslında mesela zorlamak evet yani hani şey bir proje hiç bilmediğim bir malzemeyle tek işte Hı -hı. baştan öğrendim işte çok hani... Yani i̇nanılmaz e, insanlarla çalışma fırsatım oldu, büyük bir ekibimiz oldu ve aslında hani dört, yani ana hani sürekli stüdyoda olduğumuz an çünkü çok daha uzun aslında projenin gerçekleşmesi. Hı hı, ama yani 4 ay 5 ay gibi bir süreçte hani e, çıkması anlamında falan hani şeydi tabii yani zor bir projeydi zor bir projeydi ama dediğin çok doğru yani hani e, Naim ve Özlem Gençoğlu'nun işte verdiği bir yani binalarında Fındıklı'daki bir binada bir katta yani yapma fırsatı bulunca aslında e, hani hiç hayatımda o kadar büyük bir yerde çalışma fırsatım da olmamıştı aslında. Yani bütün değerlendirmelerin işle ilgili ya da genel olarak üretiminle ilgili, üretimin boyutuyla ilgili her şey de değişiyor çok büyük bir mekana girdiğinde. E, o yüzden hani benim için de ilk defa böyle bir şey yapmış oldum. yani ilk defa bu kadar büyük bir şey yaptım. Genellikle bir de kadınların çok büyük işler yapmamasıyla ilgili. Evet, evet. Ee, Aynı şeyi sıklıkla maalesef okuruz diyoruz, evet. Evet, işte genelde hani kıyıda, köşedeki ufak hani taşınabilir Aha. şey işler e, yaparlar diye. Ee, ama mesela bir Monica Bonvicini var, hiç bu kalıplara girmiyor evet. diğer taraftan baktığımız zaman ama yine yani böyle şeydir. Klişelerden biri, kadından beklenen genelde daha Küçük <gülüyor> işler yapmasıdır. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Peki gelelim New Museum'daki serginin kendisine. Aslı Çavuşoğlu ile birlikteyiz hariçten sanat programında. Ben programcınız Çeleng Konumuz New York'taki New Museum'da 18 Eylül'de başlayan 13 Ocağı kadar da devam eden The Place of Stone, Taşın Yeri adlı Aslı Çavuşoğlu'nun kişisel sergisi. Amerika'da bu ölçekte bir müzedeki ilk kişisel sergisi. Sergi nasıl tepkiler aldı? Sen orada bir sanatçı konuşması, böyle bir sanatçıyla sergi turu vesaire de yaptın. Hiç seni böyle şaşırtan, beklemediğin yorumlar, senin de zihnini açan bir şey, ne bileyim bilgi vesaire karşı çıktı mı? Aa. David Byrne gelmiş, sergiyi göstermiş falan. Wow. O çok beğenmiş. <gülüyor> en, herhalde aldığı bu güzel şey. Geri dönüş. Ya Bir sürü tabii başka şey de oldu da hani celebrity <gülüyor> anlamında. E, güzel geri dönüş bu oldu. Evet yani şeyin sonrasında işte bir ay kadar kaldım hem kurulum için hem de e, işte Residence'nin parçası olarak <gülüyor> e, sergi sonrasında hani işte görüşmeler için falan da daha hani serginin bitişini beklemek mantıklı olacağı için ee, bu restinstan da o şekilde yararlanmış oldum. Ee, Eylül ayında yani New York'ta Eylül geçirmiş oldum. Evet zaman, Eylül Eylül ayını geçirmiş Hı. oldum orada. Ee, Peki bir de yayın var. Hemen onu da evet. sorayım. Yani burada kaldığın dönemde eminim yayınla ilgili de şeyler bilgiler gelmiştir. Oldukça da kapsamlı bir yayın. Farklı isimlerin imzası var. Tabii ki New Museum'ın küratörü ekibinden senin serginde küratörünü yapan Natali Bey'in bir, tabii ki bir hı hı. yazısı var. Ama sanatçı Mariana Castillo Debal ve antropolog, ilginç, hı hı. Michael Tassin ve bağımsız küratör ve yazar E'miz aynı yazılarını içeriyor. Bu isimler kimlerdir? Neler yazdılar? Neler neler söylemek istersiniz Yılmaz'la ilgili? Sergin evet. ötesine geçen bir kitaba dönüştüğü için özellikle sormak istiyorum. Hı hı. Yani işte New Museum'un hani bir formatı işte bu özellikle e, Lobby Galeri'de, daha girişteki benim de yer aldığım galeride e, sergilenen işte sanatçılarla ilgili bir kitap yapma diye hani böyle bir, bir formatları var hı hı. zaten ve genellikle başka bir sanattan bir yazı bir e, söyleşi ve işte iki tane de hani artı Hı -hı. yazı alınarak yapılıyor ee, işte şey e, yani Nathan hani Natalie ile röportajı konuş söyleşi yapmak istedik çünkü e, sonuçta da sergi için New York'a gidene kadar kendisini de hayatta bir kere <gülüyor> görmüştüm yani hani sadece Skype'tan ya da işte ne derler FaceTime'dan devam eden bir görüşme şey sesliğimiz vardı yani. O yüzden aslında hani konuşma yap, şey yapmak onunla daha doğru geldi, söyleşimi yapmak. Ee, Amy sayını şey ve e, Michael Tossey'i e, Natal'i önerdi. Hı -hı. E, çünkü e, antropolog olan e, ve Kolombiya'da hoca sanırım. E, Michael Tossey'in şey e, mavi lapis lazı üzerine bir e, kalem aldığı bir denemesi. Hı -hı. Evet vardı. Eee Elmine daha hali projenin genelini e, açıklayan, daha işte benim proteinle birleştiren bir yazı kaleme aldı. Peki Mariana Castelo deva başka bir sanatçının bir diğerinin e, böyle solo sergisi üzerine yazması e, ilginç olsa gerek. Çok alışkın olmadığınız bir şey. Ee, evet. E, yani şey Mariana'yı ben çok e, eskiden beri tanıyorum ama çok severim işlerini. İşte ondan bir yazı yazmasını rica ettik. Çünkü o da böyle pigmentler üzerine özellikle mayalarda işte maya kültüründe kullanılan ve işte şu an nesi tükenen pigmentler üzerine falan çalışıyor. Ee, ne yazık ki kendi öyle bir yazı yazamadı. Eskiden yazdığı bir yazıyı göndermiş oldu. <gülüyor> ne yapalım öyle oldu. Ee, ama tabii yani onun da şey ne katkısı önemliydi. Tamam. benzer meselelere hı hı. bakıyorsunuz evet, diyelim. Evet. Öyle bir ruh ruh evet. şeyi var. Mesele benzerliği var diyelim. Peki şimdi sergiden başka şeyleri de geçiyorum. tabii senin bu sergi hayatında olup biten yegane şey değil. Hı hı. Belli ki şu dönemde oldukça seni meşgul eden hatta New York sanat çevrelerini de meşgul eden bir sergi. Hatırlatmak adına New Museum'a. New York'a yolunuz düşerse 13 Ocağı kadar vaktiniz var kataloğu da edinmeyi unutmayalım. Ama senin Bir şeyim var, bir güzergahım var. Yakında İsviçre'ye gidiyorsun bir şeyler için onu biliyorum. Ama esasen benim duyurmak istediğim 2005 İstanbul Bienniali'nden de hatırladığımız benim de çok sevdiğim hem hem dostum hem değerli bir sanatçı e, Daniel Boşkov'la e, ortak bir konuşma yapacaksınız. Those Who From Afar Look Like Flies. Şiirsel böyle bir e, bir başlık da konmuş. 14 Aralık Cuma... ...günü Stockholm'da... ...The Royal Institute of Art'ta. ...senin zaten deminden beri bahsettiğimiz meselelere... ...odaklanıyorsun Hı -hı. diye anlıyorum... ...nedir bu buradan duyuralım... ...belki İsveç'ten bizi dinleyen vardır ya da... Yolu ...aslında düşen. yani çok tesadüf... ...hani fresko yapan da dünyada kaç kişi vardır... ...derken hani... E, ...Daniye'yle beraber... ...böyle bir konuşmaya davet edildiğimizi öğrendim... ...ve hani bana... ...e-mailde tanıtılması da fresko uzmanı olarak... ...sanatçıdan çok, önce... Çok, çok. Halk İstanbul'dan yani. tanıyoruz yani evet. platformda Residency yapmıştı İstanbul bir yerlerine katılmıştı tabi ve e, işte ikimizin bir konuşma yapmasını istediler ve özellikle materyal yani e, işlerinde materyal seçimiyle ilgili ve bunu ne belirliyor bir sanatçının pratiğinde bununla ilgili bir konuşma istediler ikimizden sen o zaman hem tabi bu red red yani Hı -hı. kırmızının peşine düştüğün dönemden hem de herhalde taze taze yani böyle evet. bir, bir e, sonucunu da İlk sonuçlarında görme fırsatı bulduğumuz The Place of Stone sergisinden de bahsedeceksin herhalde ve bu devam eden bir araştırma olarak mı görmeliyiz? Bu konuyla ilgili yeni planların yani böyle araştırmanın açıldığı gittiği evrildiği yerler var mı? Ne görüyorsun önünde? Ee, yani olabilir ama şu anda başka bir hani gerçekleştirmek istediğim başka şeyler var. Hı -hı. Bir de yani hakikaten bu hani seriye tamamlayayım diye. Ee, yapmaya kalkınca hani şey oluyor hani o yüzden o gerçekten derdim var mı yok mu onların bir takım hani onları anlayabilmek için e, devam eder mi etmez miyim diye biraz zaman geçmesi gerekiyor sanırım e, Daniel'le verdiğimiz konuşmaya verdiğimiz isim de şeyden geliyor uzaktan sınav benzeyenler diye bir sergi olmuştu platformda <gülüyor> evet. 2005'te Beşte, evet ve orada e, ikimiz de o sergideydik ve benim de böyle ilk hani kurum sergim diyebilirim o sergiye Yüzden, 13 yıl sonra buluşuyorsunuz. O yüzden dedim ki yani yani bence konuşmamızın ismi de böyle bir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gönderme yapalım çünkü ilk kez kişisel olarak tanışma fırsatı da ben New York'tayken o da çünkü New York'ta yaşıyor. O zaman işte bir kahve içmeye bir araya geldik. O zaman zaten çıktı bu başlıkta. Peki harikaymış hatırlatıyoruz. Stockholm'e yolu düşenler ya da orada yaşayanlar için 14 Aralık Cuma günü The Royal Institute of Art'ta saatini bulamadım. Sen biliyor musun? Hmm, tamam izleyicilerimiz hmm. dinleyicilerimiz baksınlar Aslı çok teşekkür ederim, ederim. E, Danielle de İstanbul'dan ve benden sevgiler. Tamam seveceğim <gülüyor> görüşmek üzere hoşçakalın. Haricden Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.